Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla sanat okuma ve düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ben Nurşah Yılmaz, iki haftada bir yayınlanan programımızda yeniden konuklarımızla birlikteyiz. Evet çocuklar hoş geldiniz. İsimlerinizi sizlerden e, bir duyalım isterseniz. Ben Birce Doğan merhabalar. Selam ben Zeynep hoş geldiniz. Merhaba ben Kulsan. Merhaba ben Rüzgar. Merhabalar. E, bugün ele alacağımız tablo ile ilgili bakalım heyecanlı mıyız? Çok ünlü bir e, ressamın, Türk ressamın Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adını verdiği eser üzerine konuşacağız bugün. Osman'ın son döneminde yaşamış çok yönlü bir ressam ve entelektüel birisi Osman Hamdi Bey. E, bu eseri 1906 yılında tuval üzerine yağlı ile yapmış. Ve şu anda İstanbul'da pera müzesinde bulunuyor. Ben de çok merak ediyorum bakalım nasıl fikirler öğreteceğiz birlikte bu tablo üzerinden. Ee, çocuklar sizler eserin detaylarını incelerken ben başlamadan önce yine her zamanki gibi dinleyicilerimizi hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Evet sevgili dinleyenler e, sizler de sanatçının Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyecisi adlı eserini bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açıp bizimle birlikte inceleyebilir ve bize eşlik edebilirsiniz. Evet daha önce görenlerimiz mutlaka ki var. Çok çok ünlü bir tablo e, demiştim. Neler görüyoruz bakalım ve Acaba resimdeki kişi kim olabilir? Rüzgar. Benim ben bu resimde kaplım görüyorum. E, ve çok gerçekçi yakılmış bence resim. Böyle sanki fotoğraf gibi ve düsturda tam var arkebe bir şey çekeceğim. Kaplım bağları da oçlar var ve E tam da tam bu ayçiçeği. E resmin adı şeydir. Nem Kanlı bağları sergilediğinizde elinizde bir tane transparan belge açtık. Ne işte kanlı bağları sergiliyorlar? Yani. Şınar Öğretmenim bana e, camideymiş gibi bir hava verdi çünkü üstte Arapça yazılar var. Hı hı. Başka dikkatinizi neler çekiyor Zeynep? Öğretmenim adım adam şeyle duruşundan biraz bahsedeceğim. Kambur gibi durmuş. Yani biraz eğiliyor şeylere bakıyor. Kaplumbağalara. Ve böyle ayağında terlik var. Bu çok dikkatimi çektim. Arkasında Hı -hı. da ellerini arkasında tutmuş ve elinde de bir bambu olabilir. Bambu gibi böyle bir sopa bir şey var. Ve Hı -hı. boynunda da garip bir şey yazmış Ve bir kapı görüyorum öğretmenim. Bir kapı var. Birce? Öğretmenim ben Osmanlı döneminden bir resim görüyorum. Ee, arkadaşlarımın söylediği gibi bir adam var. E, ve Kırmızı bir kıyafet giymiş. Boynundan bir şey sarkıyor. Tam olarak ne olduğunu çözemedim. Elinde de benim flüte benzettiğim bir şey var. Kumsal, sen neler dikkatini çekti? Benim bir de şey dikkatimi çekti. Adam böyle sırtına kaplumbağa gibi gözükmek için diye düşünüyorum. Böyle ım, tas gibi bir şey bağlamış. Bence o sarkan şey de ney bilmiyorum. Ney bilmiyorsun. Birce? Öğretmenim şimdi e, aklıma geldi. E, adamın boynundaki şeyi ben daha çok tamirat e, şeyine benzettim. Bir tane ismi var, adını bilmiyorum. Böyle şeyi böyle döndürüyorsun. Çınar? Öğretmenim, Birce'nin söylediği tamir aleti İngiliz anahtarı sanırım. Hı hı. E, bir de öğretmenim kaplumbağaları beslemek için sanırım yere yaprak koymuş. Evet. Kimisi yiyor, kimisi e, uzaklaşıyor ya da yaklaşıyor e, verilen yiyeceklere doğru. Evet, resimde böyle kırmızı bir kıyafet içinde, e, böyle pencereye ya da kapıya dönük duran bakışları yerde, böyle kaplumbağaları çevrilmiş bakışı, e, bir dervişi tasvir ediyor. Şimdi dervişin ne olduğunu e, bilmiyoruzdur. Ben kısaca şöyle söyleyeyim özetle. Osmanlı döneminde yaşadığı doğru, tam da bu dönemden bir resim. Ee, yılını 1906 diye belirtmiştik yapıldığı yılları. Osmanlı döneminde e, belli bir yaşam biçimini benimsemiş ve öyle yaşayan insanlara denilmiş dermiş. Peki bu elinde, tutan, tut, elinde tuttuğu şeyin e, flüt olduğunu söyledi kimilerimiz. Bu elinde tuttuğu e, bir enstrüman, evet bir müzik enstrümanı. Ve bir ney aslında. O yüzden kumsal ney bilmiyorum dediğinde ben neye bir takıldım. Dervişin sırtında asıl olan yarım küre şeklinde küçük bir davulmuş. E, bu o dönemin müziğinde, mevlemi müziğinde çok kullanan bir enstrümanmış. Adı da nakkareymiş çocuklar. Nakkare. E, i̇pinin diğer ucunda o hani neyin sarktığını bilemedik ya... Nakkareyi çalmaya yarayan bir İngiliz anahtarı değil... Mızrap adı verilen bir çubuk. Onu hepimiz fark ettik ve ne olduğunu anlam veremedik. E, dervişin boynundan aşağıya sarkan şey de bu nakkarenin e, mızırapıymış. Resimdeki mekana gelecek olursak e, neler söylemek istersiniz? Şunlar bunu bir camiye benzetti. Kumsal? E, Bence camiye benziyor biraz ama böyle e, beyaz yıkık dökük bir cami. Çünkü böyle duvarlarda hani böyle eski bir camiye benziyor. Evet, boyaları dökülmüş gibi. Ben bir de mekana dair bir not ekleyeyim. Ee, burası Bursa'daki e, ünlü Yeşil Cami'ymiş. Ee, evet, biraz eski ve bakımsız kalmış. Boyaların dökülmüş olması biraz bunu düşündürüyor. Ee, ve çocuklar e, resmeli daha fazla bilgi vermeden... ...kaplumbağaların ne yaptığına dair işte, e, bir şeyler söyledik ama... ...acaba bu kaplumbağaların resimdeki kişiyle nasıl bir ilişkisi olabilir... Ne dersiniz? Kumsal? Ee, bence resmin adı gibi yani kaplumbağa yetiştirici adam. Bir de elindeki o ne? O ne ile kaplumba e, kaplumbağları <gülüyor> yetiyor olabilir. Yani onlara ne yapacağını söylüyor olabilir. E, bir de kaplumbağalara böyle salatalık görüyorum orada salatalık vermiş, marul şeyi vermiş bu şekilde. Hı hı. Peki bu neyin? E, elindeki aletin buna yaradığını da söylemiştin galiba sen. E, kaplumbağaları belki eğitiyor. Nasıl eğitiyor? Neyle eğitiyor? Birazdan konuşacağız. Nasıl görünüyor peki derviş? Nasıl izliyor kaplumbağaları? Bir izliyor gibi bir görüntü var. Mutlu mu? Mutsuz mu? Karamsar mı? Öfkeli mi? Birce? Öğretmenim bence e, şimdi yere attığı... Ee, o bazı arkadaşlarımızın salatalı bazı arkadaşlarımızın marula benzettiği e, şeyleri yiyecekler mi yemeyecekler mi hani e, diye gözlemliyor gibi geldi bana. Çınar öğretmenim bana böyle sabırla bir şeyin öğrenmelerini bekliyormuş gibi geldi. Peki Zeynep öğretmenim şey şu şekilde diyeyim bir şey soracağım ben Kaplumbağalar nasıl eğitilebilir yani. Köpek gibi mi böyle bir şey atarsın getir koçum falan. O da böyle yavaş yavaş yarım saatte yol yol yürüyüp bir tane yaprağı alıp tek tek geri dönüp yarım saatte gelip getirdim usta mı diyecek? Yani nasıl? Yani eğitim sonucunda elimize ne geçecek? Evet çok haklı Süzünüm bir soru. bakacak? Ne yapacak? Evet çok yerinde bir soru. Bir soruyu ortaya soruyoruz. Ne dersiniz? Kaplumbağalar nasıl eğitilecek? Bunu konuşacağız birazdan. Ee, ama şimdiden görüş belirtmek isteyen varsa buyurun, söz vereyim Rüzgar. Benim ben de şey ifadesinden bahsetmiştik ve kıyafetinden bahsediyordum. Şey İfadesi bence şeyleri öğrenmeyi bekliyormuş gibi evet öyle. Tabarına bekliyormuş bir şey da biraz pahalı. Birce? Ee, öğretmenim ben Zeynep arkadaşımızın sorduğu soruya e, bir mantık yürütmek isterim. Bence yani kaplumbağa terbiyecisi derken hani köpek gibi hani şey yapmak değil de daha çok şimdi o zamanları düşünüyorum. Belki de o zamanki bazı insanların kaplumbağası vardır ve bu adamı bırakıyorlardır. Bu adam da kaplumbağa bakıcısı gibi onlara bakıyordur diye düşünüyorum ben. Anladım. Peki bu belki o dönemin kültürüne özel e, bir durumdur. Biz şu an bunu yadırıyoruz. Evet. Peki bakalım. Birazdan daha e, uzun uzun konuşuruz üzerine. Ben yönlendireceğim zaten sizi. Bu derviş Osman Hamdi Bey'in ta kendisiymiş sanat yorumcularına göre. E, ressamın resimlerine kendini konumlandırması sıkça yaptığı bir şeymiş çünkü. Sizce bu resmin adı başka ne olabilir? Kaplumbağa terbiyecisi bizi bayağı yönlendiren bir tablo ismi. Bunu bilmiyor olsaydınız bu resme ne isim koyardınız? Rüzgar? Evet, ben de ben olsam bu işte, adını Camideki Okul koyardım. Camideki o, Okul? Cimde, evet. Nasıl olsaydınız da okulda böyle öğreniyorlar şeyler. Ve Kaplumbağalarda belki belki e, terbiyeci onlara matematik öğretiyor olabilir. Hiç evet. bilemeyiz. O yüzden ben Camideki Okul koyardım. Evet onların öğrenme ortamı da burası olabilir. Çınar sen ne derdin? Öğretmenim ben camideki kaplumbağalar koyardım. Peki Birce? Öğretmenim eğer ben hiç e, resmin ismini bilmeseydim e, o zaman e, elindeki neyi bir flöte benzettiğim için belki hayvansever, müzisyen koyabilirdim. Hayvansever, müzisyen. Kumsal? Öğretmenim ben kaplumbağaları fısıldayan adam koyardım. <gülüyor> Kaplumbağalara fısıldayan adam. Zeynep? Öğretmenim ben kaplumbağadan koyardım. Yani kaplumbağadan böyle dürftürür. Kaplumbağa adam geliyor işte falan. Sonra süper güçleri falan. İşte o tarz bir şey koyardım. Tamam sen kaplumbağadan ile... Çok kahramanca özellikler atfettin e, buradaki figüre. Evet resmin Fransa'da yayınlanan bir dergide yer alan gravürden ilham aldığını da ekleyelim. E, Osman Hamdi Bey bu gravürden haberdarmış. Haberdar olduğunu bir şekilde duyurmuş. Peki sizce bu tablonun adı neden kaplumbağa terbiyecisi? Zene. Evet dedim. resme bakınca da anladığımız kadarıyla koskoca bir kaplumbağa terbiyecisi var. Yani bunu sorgulamayalım açıkçası. Koskocuğum adam dikilmiş orada duruyor. Adı da kaplumbağa terbiyecisi işte. Bu kadar basit. Terbiyecisi olduğunu nereden anlıyoruz? Adı dışında. Zeynep. Örneğin birliğin kaplumbağalar önünde diz çökmüş. Elinde de işte, işte bir şeyler var filan. Unuttum yine. Ne miydi işte. O tarz şeyler. <gülüyor> yani ben buna bakınca da kaplumbağa terbiyecisi derim yani. Onlar yani, terbiye, terbiye edilmeye hazır görünüyorlar senin gözünde. Ee, Hı -hı. Evet. Ney adlı bir enstrümandan söz ettik. E, e, Ney? Bu arada dinleyenlerimize hatırlatalım. E, biz Osman Hamdi Bey'in e, 1906 yılında yapmış olduğu e, Kaplumbağa terbiyesi adlı seri üzerine e, konuşuyoruz. Neden adı Kaplumbağa terbiyesi olabilir? Başka görüş eklemek isteyen var mı? Aslında buna dair biraz fikirlerimizi e, paylaştık ama Neler geliyor aklınıza? Nasıl terbiye e, ediyor? Ben yeniden elindeki e, flüte dikkat çektim. Yani neye? Ney adlı enstrümanı elinde tutuyor. Hayvansever müzisyen demişti. Rüzgar, müziğiyle mi terbiye ediyor sizce? Birce? Ee, öğretmenim bence e, şöyle söyleyeyim. Elindeki enstrüman nedeniyle, belki de bunu sanırsam Hümsal söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Elindeki... E ee, o Neile belki de hani şöyle yap, böyle yap. Hani dediği için belki kaplumbağa terbiyecisi denmiş olabilir. Peki, e, ne dersiniz? Nasıl terbiye ettiğine dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de yine aynısını söyleyerek sırtındaki ve elindeki yani elindeki neyle bir de sırtındaki müzik aletiyle kaplumbağaları eğitiyor olabildiğini düşünüyorum. Peki kaplumbağanın öne çıkan özelliği nedir senin gözünde? Ya aslında hani böyle düşününce kaplumbağalar böyle bilge hayvanlarmış gibi gözüküyor ama yani bilemiyorum çok hani kendi kendilerine yaşıyorlar. O yüzden pek eğitilebileceklerini ya da hani eğitim şeyinin içine girebileceklerini düşünmüyorum. Bilgi olduklarını nereden çıkarsıyorsun? Kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebiliyor olmalarından mı? Uzun yıllar yaşıyorlar e, gibi nedenler mi? Bence çok uzun yaşadıkları için biraz. Daha yani yaşlı olanlar daha bilgi olur diye bir algı var ya o yüzden. Çınar? Öğrenim yani hangi konuda eğiteceğinize göre değiştir. Yani tuttu bir kaptım bayı koşu konusunda itemezsiniz evet. ama yani atıyorum. Başka bir konuda gidebilirsiniz. Çınar'ın da söylediği gibi onlara koşmayı öğretemeyiz demişti. Ee, o zaman öne çıkan özelliğinin yavaşlık olduğunu söylemeye çalıştık galiba bir anlamda. Değil mi? Zeynep? Öğretmenim yani belki de bu adam böyle hani yavaş olduğunu söylüyorum ben tabii ki de. Yavaşlar, kapsamalar yani hızlı olacak yok yani. İşte bu adam da onları belki hızlı olması için eğitiyordur. Koşmaları için ediyor da olabilir. Olamaz mı yani? Bilmem ne düşünürsünüz? Yavaşlığın bir anlamı olabilir mi? biraz bunun üzerine düşünelim yani yavaş olmalarının bir anlamı olabilir mi? Onları terbiye etme konusunda. Bu öne çıkan özelliklerden birini alıp düşüncek olursak neler söylersiniz Kumsal? Ben de kaplumbağaların önünde iki tane, tane özelliği var. Birincisi arkadaşlarımız gibi yavaş olmaları. İkincisi de bilge olmaları. Onu da benim de bilge. Peki bilgiler mi acaba? Kaplumbağalar terbiye edilebilir mi diye sormuştuk ya. Sizce isterler mi kaplumbağalar terbiye edilmeyi? Rüzgar? Benimce bence istemezler çünkü yani bazen nasıl bir okula gitmek istemiyorsak ya da ve benzeri şeylerde onlar da bence istemezler zaten kendi doğalarından alıp onlar bütün değişmiyor, terbiye edilmeden değişmiyor ve onları kendi doğalarından alıp terbiye edip yine doğaya salarsak tabii ki de bir şeyler değişecek ve belki de doğanın güzelliğini bulabiliriz. Hmm. Belki de insana daha bağımlı olacaklar. Peki, şunlar e, az önce ne konuda terbiye ettiğine göre değişir demişti hatırlarsanız. Ve bunun için ne kullandığı üzerine de konuştuk. İşte bir enstrüman, bir müzikle e, onları eğitme, onları terbiye etmeye çalışıyor. Terbiye etmek ne demek ya? Yani nasıl yapılır? Buna dair fikirlerinizi paylaşır mısınız? Zeynep. Öğretmenim insanlar hakkında düşündüğümde yani direkt bildiğimiz insanlar hakkında düşündüğümde yani hayvanlara girmiyorum. Şey terbiye etmek bence daha çok şey demektir böyle saygı, işte sevgi, böyle cömertlik, kibarlık. Sonra toplum içindeki o kibarlık kuralları, saygı kuralları filan. O çerçevede onların bunları öğrenmesini sağlamak onları terbiye etmektir. Rüzgar? Bence terbiye etmek sadece böyle... Fiziksel olarak, olarak değil. Ee, ya da belki sadece onları besliyordur belki. O yüzden sadece ya da onlara ilgilendiği için e, evet. belki terbiye edilemişlerdir. O zaman ilgilenmekle terbiye etmekle e, direkt ilişkilendirilebilir. Başka bir evet. şeyle gerek yok bunun için. Evet ama terbiye evet. Şey mesela böyle ben bana göre daha çok böyle Köpeklerde falan bende daha çok şiddet e, içerikli bir şey. O yüzden ben daha çok böyle öyle bir şeyler derdiyorum. Köpeklerle ilgili söylediğin şeyi biraz daha açar mısın? Yani doğalarına uygun olmayan yöntemlerle onları terbiye evet. ve koşullamaya çalışıyorlar. Yani i̇nsanlar bir şeyleri kullanacak diye hayvanları kullanması biraz acımasız, acımasız bence. Kendiler için hayvanları araşsallaştırmalarına yönelik bir e, gönderme yaptım. Çınar? Öğretmenim terbiye etmek, Rüzgar'ın söylediği gibi daha çok şiddetle yapılıyor. Yani eğit, eğitmek şiddetle yapılmıyor ama terbiye etmek yani şiddet kullanarak yapılıyor diyebiliyorum ben. Ben de tam bunu soracaktım. Yani terbiye etmekle eğitmek arasında nasıl bir fark var acaba? Birlikte düşünelim bakalım bunun üzerine. E, bu tablo buna vesile oldu. Yani fark varsa nasıl bir fark var? Şiddetle ilişkisinin e, bu ayrım koymaya yardım ettiğini söylüyor. Herkes bu konuda fikir mi? Farklı düşünen var mı? Hümsa, şiddet olduğu zaman terbiye yetmek ama şiddetin olmadığı yerde daha çok eğitmekten konuşuyoruz. Ee, yani her zaman şiddet olacak diye bir şey yok ama e, şöyle bir şey var, terbiye etmekten daha çok yaptığı kötü bir şeyi e, iyiye çevirmek Eğitmek ise um, hiç yoktan bir şeyi öğretmek gibi. E, o zaman bu biraz daha davranışla mı ilgili. Evet. Eğitmek ise daha çok bir bilgi aktarmakla ilişkili gibi. Evet, öyle. Anladığım kadarıyla böyle ayrım koydum. Terbiye etmekle eğitmek arasındaki farkı konuşuyoruz. Eğer böyle bir fark varsa, fark olmadığını düşünen de olabilir aranızda birce. Öğretmenim bence fark var çünkü şu an biz e, eğitim görüyoruz. Aslında eğitmek, biz aslında öğretmenlerimiz açıkçası bizi biraz eğitiyorlar ve e, doğruyla yanlışı gösteriyorlar ve biz bir şeyler öğreniyoruz. Terbiye etmekse ise bence biraz daha arkadaşlarıma katılıyorum. Kumsal'ın da dediği gibi bazen hani terbiye etmek bence de genellikle şiddetli oluyor ama illa da şiddetli olacak diye bir şey yok. Hı hı. Kumsal bir ekleme mi yapmak istersin? Evet öğretmenim. Bir de terbiye etmek e, genelde hani mesela bir öğretmen tarafından değil de anneden çocuğa ya da sahipten hayvana gibi. Peki Zeynep. Öğretmenim bence e, yani şey diyemeyiz böyle terbiye illa şiddetli olur diyemeyiz bence. E, ve e, yani belki eğitimde de şiddet olabilir. E, maalesef ki olanlar da var. Ama bana yine de terbiye etmek biraz daha böyle katı geliyor yani böyle. Ama eğitim daha çok sizinle söylediğiniz gibi bilgi amaçlar. Rüzgar? Öylemedim. Bence e, terbiye etmek tabii ki de öyle. Zeynep'in de bir de kullanabilir ama nasıl böyle öğretim kullanıyorsa belki de onlarda da öğretmek aynı şeydir terbiye etmekle. Yani insan ve hayvanlar arasında e, sözcükte de bir değişim olabilir bence. Çınar? Öğretmenim. Ben arkadaşlarıma çok katılmıyorum. çünkü yani. Benim bildiğim kadarıyla ter, şiddet içerirse bir şey öğretmek terbiye e, içermezse eğitim oluyor. Ne dersiniz Çınar'ın yaklaşımına? Rüzgar? Ölemedim. Evet. Zaten iyi yani ben az önce dedemek için terbiye ile fark var diye. Ama ben Tervanlar'da konuşamadığımız için onlarda da farklı bir iletişim yolu kullanarak şiddeti seçiyoruz yani. Hı hı, Zeynep. Eğitim? Kumsal'ın da dediği gibi eğitim, bilgi amaçlı. Terbiye etmek daha çok böyle nezaket kuralları, davranışlarımızla alakalı. Zaten okul dediğimiz şey de ikisini de barındırıyor bence. Yani sosyalleşmemizi amaçlıyor. Peki evet, eğitim, eğitim. terbiye etmenin ama daha katı bir şey olduğunu söylüyorsun. Buna evet kadar. yani biraz daha böyle katı gibi. Ama onun demin düşünüyordum. Şimdi farklı düşünüyorum öğretmenim. Ha, daha yumuşak bir yerden de ele alınabilir terbiye etmek. Evet ama daha çok terbiyeyi daha yakınlarımız bize veriyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela benim annem ya da babam o kadar iyi yerlere gelememiş yani eğitimi o kadar gelişmiş olamayabilir. Ama davranışlar olarak tüm insanların davranışları güzel olabilir mesela. Benim annemin davranışları güzeldir bana der yalan söyleme der işte büyüklerine saygılı ol der. Ama mesela e, şey daha çok güzel bir uzağım bir öğretmenim daha çok bana ders anlatır. tabii o da söyler e, yalan söylemeyin öyle yapmayın diye. Ama aile yani yakın insanlarımız daha çok böyle ter, terbiye konusunda bize yakmıyor. Kumsal? Öğretmenim ben bir de eğitimle öğretim arasında bence şöyle bir fark var. Mesela küçük bir çocuğa zıplamayı öğretirsin hiç yoktan. Olan şey öğretmek. Yani hiç zıplamayı bilmeyen bir çocuğa zıplamayı öğretirsin. Sonra o çocuğa zıplama konusunda eğitim verirsin. Yani şöyle daha iyi zıplarsın, böyle daha iyi zıplarsın diye. Hangisi İş... de çok bilgi devreye girdi senin yaptığın ayrıma göre? Öğretimde. Evet öğretimde biraz daha işin içine teknik ve bilgi giriyor. Diğerinde biraz daha davranışsal boyut var diye düzeltelim eğer yanlış e, yansıdıysa ya da yanlış ifade ettiysek. Sizce eğitim aynı zamanda terbiye etmeli midir diye size bu konuda görüşlerinizi en son sormak isterim. Yani bu kısımda hani anne babalar ya da yakınların devreye girdiği bir şeyse eğer terbiye etmek ki sizin söylediklerinizden biraz bu çıktı. Peki okul ya da eğitim yerleri terbiye etmeli midir? Bu kısımda öğretmenler de devreye girer mi? Var mı bu konuda bir görüşünüz? Önemli bence de e, öğretmenler terbiye etmenlerdi ama e, mesela öyle hayvanlara yaptıkları gibi değil de daha çok böyle sözle mesela koridorda koşuyorsak onu tek tek anlatır. Eğer e, koridorda koşarsam çarpıp bunun kanayabilir ve benzeri şeyler olabilir diye. Aslında yine tabloya dönecek olursak biraz gözücüyle son bir değerlendirme yapacak olursak. Tabloda böyle umutlu bir durum var mı? Kaplumbağalar terbiye ediliyorlar mı gibi? Bizim için buradan çıkan sonuç kaplumbağaları da terbiye etmek mümkün mü acaba? Bilmiyorum adamın yüzüne bakılırsa pek e, eğleniyormuş gibi, çok iyi işler çıkıyormuş gibi de görünmüyor bir yandan. Karamsar da bulduk değil mi bir yandan? Zeynep? Örneğin benim iki tane fikrim var. Birincisi şey, en birincisi şey, böyle adamın yüzünden ifadeyle, Hiçbir sonuç alamamış yazık tercihli bir fikrim var. İkinci ifademle bence tüm hayvanlar şey içim alabilir. Yani belki bu adam becerememiştir. Belki yöntem mi yanlış? Evet yöntem mi yanlış. Bize öyle geliyor ki resimdeki figürün yüzündeki işte karamsarlık daha doğrusu Zeynep'in yorumuyla öyle düşündük. Sadece belki de işte yeme içme işte morul yeme roka. E, yeme e, bunun için harekete geçen yani ne, müzikle, ne de başka bir şeyle ilgisi olmayan böyle geniş kitlelere dönük bir karamsarlık olabilir diye de okunabilir. Üzerinde çok konuşulan ve yazılıp çizilen bu eski problem üzerinden okumayı ve konuşmayı tercih ettik bu tablo hakkında. Terbiye etmek nedir? Neden ihtiyaç duyulur? Eğitmek bir tür terbiye etmek mi? Kim, kimi veya kimleri neden ve hangi yetkiye dayanarak terbiye edebilir Sorularını ortaya böyle bırakarak şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz. Programı kapatırken bizi dinleyen, bizimle düşünen, Açık Radyo dinleyenlerine çok teşekkür etmek istiyoruz ve ekibe de. Ve yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.